Kazancımız neyin karşılığı? Gavsı Bilvanesi Hazretleri bize anlattı. Gavsı Hizani Hazretlerinin zamanında bir hırsız varmış. Bu hırsız başkalarının kovanlarından bal çalıp çarşıda satarmış. Ancak sen bu balı nereden alıyorsun, çaldın mı demesinler diye evine bir kovan arı koymuş. Ama sattığı bal bir kovan arının balından çok fazlaymış. Her gün arı kovanının başına gelir, vızvız vız sizden, bal bizden dermiş. İşte Sadat-ı Kiram efendilerimiz de böyle yapıyor, buyurdu. Siz biraz vızvız vız edin, bal Sadatlardan. Onun için kardeşler, bu kapıdayken gördüğümüz güzellikleri kendimizden bilmeyelim. Kazancımız, kendi çalışmamızın karşılığı değildir, onların himmetidir. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri yine bir gün sohbetinde, Sadat-ı sofi olan en alt seviyedeki bir müridin makamı daha ilk tövbesinde kabir keşfinden başlar buyurdu. Ne var ki sadatlar müridin kalbine manevi bir perde çeker ve onu göstermezler. Çünkü insan ne kazandığını görse bu mal bana kıyamete kadar yeter diye düşünüp bir daha bu kapıya hiç kimse gelmez buyurdu. Yine bir gün bir grup sofi ile oturuyoruz Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin yanında. Sofiler içerisinde herhalde üzülenler vardı. Bize, ''Biz niye üzülüyoruz? Biz keyif edecek bir kapıdayız. Hamdolsun Allah Teala bizi bu zatların yanına getirmiş. Sevmiş ki sevdiklerinin kapısına getirmiş. Biz niye üzülüyoruz? Elimize mendil alıp halay çeksek oynasak yeridir. Hakkımızdır. Kendimizi niye bu kadar üzüyoruz?'' buyurdu.